Hı hı. E, kaç kişiyle? Yani birazcık belki dizayndan bahsedebilirsiniz. Evet, e, toplamda 511 kişiyle görüşüldü bu araştırmada. E, İstanbul, Ankara ve İzmir'de dediğim gibi e, yaş ve e, sosyoekonomik statü anlamında temsil eteni olan bir örneklerle e, 511 görüşüldü. Kişi, evet. e, toplam 511 kişiyle görüşüldü. E, şey e, e, sosyoekonomik düzey biraz daha e, normale göre yüksek bir e, profilimiz var. E, yani işte ABC1 ağırlığı, C1-C2 ağırlığı biraz daha yüksek. Normalde Türkiye'de gördüğümüz temsilden. Bu üç büyük ilde olduğu için. Evet belli. onun etkisiyle tabii ki. E, 500 örneklemle hata payı da işte %5 civarında olan bir... Eğitim yaş. düzeyi açısından temsil ediyor Eğitim ama. düzeyi açısından da temsil ediyor, evet. Tabii e, ses grubu yüksek olduğu için eğitim de ister biraz daha yüksek bir profil. Hmm. Evet, e, bu araştırmanın temel amacı herhalde iklim değişikliği konusunda insanlar ne düşünüyor? Ne düşünüyor?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 E, duyarlı bir evet. toplum çıkmış evet. istersen kısaca sonuçları Ona girmeden bir şey söyleyeyim ben e, araştırma kuruluşu hakkında da birazcık bizi bilgilendirir misin? Tabii. Snavet e, bağımsız bir araştırma şirketi e, göver bir araştırma şirketi e, Türkiye'deki ofisinde yüzün üzerinde çalışan olan öyle mi büyük bir Evet e, bir araştırma şirketi e,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 Bir kamuoyu söz konusu. Araştırmaya katılan insanların %67'si bu konuyla ilgili son derece endişeli olduğunu belirtmiş. Ve bu kadınlarda daha ön plana çıkan bir kaydı erkeklere göre. Zaten tüm dünyada da aslında biraz hani genel olarak baktığımızda öyledir. Yani kadınlar biliyorsunuz bu konuda biraz daha hassas ama Türkiye'de de son derece endişeli oldukları görünüyor. İlk %67 öyle mi? Ama... Evet önemli bir oran. İklim değişikliğine inanmıyorum. iklimin değiştiğine inanmıyorum diye yani öyle sadece 3. bunu doğal olayların sonucu olduğunu düşünenler. Yani iklim değiş ama bu doğal olayların sonucudur diyenler yani 8 civarında. Bu konuda olmuyor, olmadığını belirtenler de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 Orada insanların ne yani kadar bunun... samimi oldukları kendi tasarruflarında elbette. Hani onu bizim sağlama şansımız yok. Ee, nedir bunun bazen, bilinen mesele? Yani genelde. bazen tabii doğru söyleme eğiliminin yüksek olduğunu, hani doğru cevabı verme eğiliminin yüksek olduğunu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 Dolayısıyla hani bu buradaki katılım oranı. Ama sonuçta yeşil gibi. teknoloji lafını gören, ha evet doğru bununla evet. ilgili diyor yani bu da önemli bir. E, evet nitekim e, yeşil teknoloji ile ilgili e, bir başka şey daha var ilerleyen bölümlerde. E, ekonomiye de destek olacağını da düşünüyorlar yeşil ekonomileri yeşil teknolojilerin özür dilerim. Yani aslında bu green ekonomi denen şey e, aslında. Kaç onun yüzdesi?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 araştırmada yapmışlar e, evet. gibi Ben de bu bir konuda şey kendi vardı. kişisel deneyleriminle de çakıştığını söylemeliyim yani son olarak Eskişehir festivalinde bir konferans <gülüyor> film gösterip bu konularda göz <gülüyor> Elim değişikliği vesaire üzerine kısa çocukların yaptığı filmler yani verdiğim çeşitli yerlerde o ilk öğretim okullarında Hatta ana okullarına kadar inen bir şeyim var benim kliantilim. Dinleyici şeyim, ee, orada özellikle son yıllardaki çeşitli katıldığı üniversitelerde, şurada burada konferanslarda e, bu konuda gittikçe yükselen bir şeyi e, ben bizzat gözlemliyordum ama tabii bu gibi bir araştırma ile ancak doğrulandığı zaman kişisel gözlemlerimin de bir anlamı.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 sonuçlardan evet. e, evet. bahsediyor. Başka İ inanmıyorum diyenler %3 gibi bir şey. Hiç inanmıyorum böyle bir şeyin olduğuna diyen ya da Allah tan oluyor diyenler de %2 gibi. Evet. Şirketlerin bir şeyler yapması gerektiğini söyleyen, sorumluluk almasının gerektiğini söyleyen %81 85. peki devlet Ee, o da var. Aslında burada tam olarak ne yapılmalı sizce? İklim değişikliğiyle mücadele etmek için ancak e, hangi yöntem izlenmelidir diyenlere baktığınızda aslında çok açık, %51'lik bir kesim e, devlet tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyor. E, gerekli kısıtlama ve teşviklerin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 Ama burada aslında kayda değer olan devletin %51'nin %51 devleti bu konuda bir şeyler yapmak için sorumlu tutması. Yani evet. Bu işi çözmek için devlet müdahalesi gerekir diyenler? Bu da çok önemli. Müthiş yani e, evet. petrol ve fosil yakıtlara fiyatlandırma yapma politikası da sorulsa o zaman... ...belki de gene böyle bir onay çıkacak. Bu böyle spesifik yani bir... Evet bu arada ara sıra, tek cevap. Yani ya devlet cevap, ya şirket diyor. Yani demek ki hükümet zaman zaman... ...hani habire kamuoyu araştırması yaptırıyorlar ya... ...anayasayla ilgili vesaire ilgili. Evet. Yani enerji politikalarını... ...iklim politikalarını belirlemeden önce de... ...ara sıra bir kamuoyu araştırması yaptırsalar... ...ve hani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 Bir konuyla ilgiliydi ve %75 çıktı ve diyor ki 2008'de %80'di, 2009'da %75'e düştü. Bu %5'lik düşüş neye bağlı olabilir diye bunu test ediyor. Birkaç hipotez ort ortaya atıyor. Mesela bu Climategate gibi şeyler mi acaba etkiledi, ee, bu septikler mi etkiledi? Bence diyor hayır, bundan dolayı değil. Bir şekilde bunları üst üste getirmişti verileri ve tamamen 2008'in,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 Bulunan şeyler, internet ortamları, bloglar ve işte online mecralar. Evet, burada bir çok sevdik bu araştırma. <gülüyor> yani Başka hem çok da, o, moral evet. yükseltici moral, e, bu yıllardır yürütülen kampanyaların kesinlikle bir işe yaradığını gösteriyor. Yani burada herhalde çok evet, da, evet. da mütevazi davranmaya gerek yok. Yani her açıdan iklim değişikliğine karşı mücadele eden herkes Türkiye'de. Yani e, pek çok değişik kesimden insan var. Gruplar, kur, kuruluşlar, e, işte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 O manipülasyona insanlar o kadar da gelmiyor demektir. Gelmiyor. Ki bu da normal beklenir bir şey. Yani. Bana göre şeyin de biraz etkisi var. Yani tükettim aslında ekonomi de pazar da bayağı bir bu yeşil teknolojiler tasarruflu ürünler konusunda ciddi kampanyalar yapıyorlar. Yapıyorum, yani evet. bu ekonominin de reklamların falan aynen, da, onun etkisi, da var. etkisi var. Yani burada büyüyen bir sektör de var çünkü bir taraftan yeşil evet. tasarruflu ekonomi. Ve büyüyen da. de bir şey, evet. sektör Evet evet. Evet çok teşekkürler Aysen. Güzeldir ben teşekkür ederim. Aysen çok teşekkür Bugün Açık Yeşil'de Aysen Ataseven konuğumuzdu. Yeşiller Partisi'nden genel sekreteri ee, ve e, Sinovait araştırma şirketinde araştırmacı olarak çalışıyor. Ve Sinovait'in yapmış olduğu çok yeni bir araştırmanın iklim değişikliği evet, kamuoyu da. araştırmasının e, sonuçlarını ilk kez Açık Radyo'da sizlere ulaştırmış olduk. Çok teşekkürler ve gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam.